Fatih Ağabey bu haftada e, vahyin bir ara kesilmesi mevzuna kalıp noktalamıştık, oradan mı devam edeceğiz? Vahyin bir ara kesilmesi diye bir başlık var. Yani birçok kitaptan okuyoruz, daha doğrusu beş altı tane farklı muhtelif kitaptan Siyer-i Nebi'yi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetini okumaya çalışıyoruz. Şimdi tabi e, tertipli bir şekilde olmasını arzu ettiklerinden kitaplarda ne yapmışlar? Başlıklar atarak tertip etmişler. Yani insanlar herhangi bir konuyu aradıklarında, Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak istediklerinde, hatta okuyup da tekrar acaba ne yazıyordu diye düşündüklerinde, rahatça bulmaları için belli başlıklara bölüyorlar. Fakat kanaatimize göre, vahyin bir ara kesilmesi tabiri, veya vahyin kesintiye uğraması tabiri, şöyle bir kanaat uyandırıyor bizde. Sanki Allah Teala sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vahyi indiriş sırası müfredatı programı belli de bu müfredat bozuldu bir an tatile girdi gibi düşünüyoruz. Halbuki nedir? El hayru ma vak'a veya fi ma vak'a bir şey buku bulduysa muhakkak hayırlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatı saadetinde her türlü meşakkati, feyzi, bereketi, mucizeleri, sözleri, yaşı, giysisi, konuşması, her şeyi ama her şeyi yanındaki insandan oturduğu döşeye efendim mübarek kademini bastığı yere kadar ama her şey mükemmel şekilde tanzim edilmiştir ve takdir edilmiştir. Vahyin bir ara kesilmesi tabirini belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin acaba bu vahiyden sonra niye bir e, irtibat olmadı? Bir hata mı ettim düşüncesiyle o en nazik, en natif, en zarif olan Hazreti Peygamberin mabudüne mahbubüne, Hazreti Allah'a karşı olan iştiyakına bağlı olan bir utanma. Belki hassas bir düşünce. Bunu da kendileri mahzun bir şekilde ifade ettiğinden biz vahyin kesintiye uğradığını sanki normal gider aksan bir şey vardı da bozuldu gibi anlıyoruz. Öyle ya herhangi bir şeyin kesintiye uğraması, efendim çalışan bir vesayetin e, durması, çalışmaması bunlar menfi şeylerdir. Allah Resulün hayatında hele Allah ile arasında menfi bir şey olabilir mi? Olamaz. Olmamıştır da, olamaz da. Bakın Musiki'de konudan konuya atıyoruz ama kıymetli dinleyicilerimiz bizlere gönderdikleri mektuplarla elektronik postalarla ki bunları bekliyorum. Gerçekten konuların anlaşıldığını bendeniz böyle anlıyorum. Böyle açarak konuşmamızın iyi olduğunu söylediklerinden biz de açarak konuşuyoruz. Bakın de Belli bir ahenk içerisinde bir beste yapılır. O bestede bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz arasında Musuki şinaslarımız da var. Haddimize düşmez ama Musuki'de S denilen bir şey vardır. Yani orada o eslenilen denilen yerde name yoktur. Belki ritim de vurulmayabilir. Notaya geçmez. Fakat o es, o aralık Musuki'ye dahildir. Musuki'nin içerisindeki esler de o besteye dahildir. Dolayısıyla siz musuki'deki fevkalade güzel icra edilmiş ve edilmek üzere tanzim edilmiş, bestelenmiş bir şaheseri, bir musuki esterini düşünün. Aa arada bunun eseri var. Niye kesmiş ki? Musuki demek bir insanın en azından musuki sahasında hiçbir şey anlamadığına işarettir. O halde vahyin kesintiye uğraması, Değil de bir müddet vahyin gelmemesi Halit doğrudur. Vahyin kesinti kesinti lafı tı eki, görüntü, bulantı, kaşıntı, kesinti gibi şeyler Türkçemizde menfi kelimeler için kullanılır. Güzel bir deniz manzarasına baktığınızda çok güzel bir görüntü veya deniz görüntüsü denmez. Deniz pisse, içine çerçop atılmışsa, artık denizlikten çıkmış da pis bir su halindeyse... Deniz görüntüsü denir. Yani çirkin bir deniz vardır. Güzel şeyler için, müsbet şeyler için tı tü ve tu eki kullanılmaz. Biz de zaten hep olumsuz şeyler için kullanırız. Vahyin kesilmesi, kesintiye uğraması gibi bir tabir de yanlıştır. Toparlarsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e merhameten ve sadece Cenab-ı Hakk'ın sırrını bildiği bir usul ile İkra ayetinden sonra Alak suresinin ilk ayetlerinden sonra bir müddet Hazreti Fahri aleme Cebrail aleyhisselam dikkat buyurun Cebrail aleyhisselam ayet getirmemiştir. Hazreti peygamberin Cenab-ı Hak'la irtibatı kesilmiş midir? Hayır. Zaten bunun en güzel ifadelerinden birisi de peygamber efendimizin bu arada İsrafil Aleyhisselam'la, Cebrail Aleyhisselam'la, bazı Melaki-i Kiram'la görüşmesidir. Zaten kitapta da buna yer verecektir. Buyurun devam edelim. Öyle ki adeta dünya kendisine dar gelmekteydi ve bu dar dünyadan kurtulmak istemekteydi. Neden? Çünkü o deryanın balığı, o deryanın balığı bir insan havasız kalabilir mi? Susuz kalır ne kadar kalabilir? Bir müddet. Efendim yemek yemeden ne kadar durur? İşte bir gün, hadi 3 gün olsun, hadi 5 gün olsun ama nihayet işte o kadar. İnsanın yaptığı, devamlı yaptığı şeyler arasında kesintiye uğradığında, efendi bir mesafe olduğunda belli bir müddet ona dayanabilir. Fakat nefes, nefes almadan veya etrafta hiç hava yokken insan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Allah'la hayat bulduğu ve daima Allah'a yakınlıkla hayat bulduğu için herhangi bir irtibat kopukluğunda, herhangi bir manevi eksiklik gibi bir şey hissettiğinde bütün gıdası, feyzi, her şeyi Hazreti Allah buna karşı bir mahsuniyet oluştu. Evet. Bu esnada Cebrail veya İsrafil aleyhisselam teselli için birkaç sefer kendilerine görünmüşlerdir. Allah Resulü tam kırk gün bu üzüntüyle karşı karşıya kaldı. Dünya darül hikmet olması sebebiyle onda her şey şüphesiz hikmetle cereyan etmektedir. Aklımızın küçücük terazisiyle biz bazen bu gibi hadiselerin sebep ve hikmetlerini yakalarız, bazen de yakalamamız mümkün olmaz. Ne güzel bak, çok güzel bir izah bu. Bizim konuştuğumuz bir çuval sözü iki cümleyle özetledi. Evet. Ama sebep ve hikmetini bilme işimiz elbette hadiselerin hikmetsiz cereyan ettiklerine hiçbir zaman delil olmaz. Eyvallah. Hele peygamberlik gibi her şeyi hikmet kalemiyle programlanmış bir vazifenin içine elbette hikmetsizliğin girmesine imkan ve ihtimal yoktur. Buna binaen inkıta'yı vahy, yani vahyin bir ara kesilmesi hadisesi şüphesiz birçok sebep ve hikmete binaen cereyan etmiştir. Evet, bu sebepler, bu hikmetler çokça efendim konu olmuş. Ee, anlatılmış fakat biz şimdi bu fası Böylece geçelim bu hikmetleri nelerdir neler olabilir İnşallah Duha suresinin e, inişiyle beraber daha rahat izah imkanı buluruz diyerek biraz daha konumuzu ilerletelim Evet 40 günlük bir aradan sonra Peygamber Efendimize vahiy tekrar gelmeye başladı vahyin tekrar gelmeye başlaması hadisesini bizzat kendileri şöyle anlatmışlardır. Bir gün giderken aniden gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda, Hira'da bana gelen meleği, Cebrail aleyhisselamı, yerle gök arasında bir kürsü üzerine oturmuş gördüm. Allah Allah. Ürpererek yere çöktüm. Evime dönüp, beni örtünüz, beni örtünüz dedim. Bunun üzerine yüce Allah, ''Ey örtüye bürünen peygamber, kalk da sana iman etmeyenleri azapla korkut, Rabbinin büyüklüğünden bahset, elbiseni temiz tut, putperestlik pisliğini bırakmakta devam et.'' Ayetlerine indirdi. Evet hemen burada şuna dikkat çekmemiz icap ediyor. Tabii konumuz tefsir değil. Tefsirde yapmıyoruz yapılmış, yazılmış, söylenmiş sözleri ve tefsirleri burada naklediyoruz. Bir kere bunu kıymetli dinleyicilerimize arz etmiş ve hatta hatırlatmış olalım. Şimdi bu ayet-i de şu dikkat çekebilir. Çünkü ta başından beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmet peygamberi, rahmetellil alemin oluşunu, bütün insanlığın kurtuluşunun için kendisinin vesile oluşunu Sıkça beyan etmiştik ve muhabbetini aşkında sıkça zikretmiştik. Şimdi şöyle bir sual varit olabilir. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir. Kum feenzir. Ey örtüsüne bürünmüş olarak bekleyen, bürünmüş halde duran şanlı nebi. Kum feenzir. Kalk bir irşadet hatta korkut. Bu tabir biraz değişik gelebilir. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rahmet peygamberiyken örtüsüne bürünen bir kimseye hitapla. Ona hitapla. Hemen akabinde kalk onu tanım yanları hizaya getir. Manasına gelen olan. Kum fe enzir kelimesi ayeti üzerinde durmak icap eder. Nedir bu? İnsanların hakkına hemen korkutmaya mı memur gibi bir şey çıkabilir. Bir kere işin hikmetlerini biraz daha bize yakın olan, esasında bize yakın değil de Allah Resulü'nün ruhundan, ruhaniyetinden daha bize yakın bir şey yok. Hz. Allah'tan sonra bize en yakın olan varlık, Hz. Peygamber. Hepimiz onun nurundan halk edildik zira ona ümmet olduk, bitti. Anneden, babadan, her şeyden, çoluktan, çocuktan, Kasadan, keseden daha yakın. Orası amin Fakat güncel yaşadığımız hadiselerden bir örnek vereyim yine. Bir insan herhangi bir mevzuda, herhangi inandığı bir şeyde, o inandığı şeyi savunacak derecede bir ilim sahibi değilse, savunacak derecede bir donanıma sahip değilse, savunmak üzere fikrini yetişmediyse, o kişi topluma daima pasif kalır. Bakın dikkat edin, çünkü toplumun kendine ait tezgahları vardır. Bu tezgahlar menfi sahada işler, olumsuz sahada işlerse toplum içindeki insanları öğütür, dönüştürür, kendisine benzetir. Fakat yol ve doğru yol kalabalıkların sadece gittiği, toplumların sadece gittiği yol değildir. Doğru yol bir kişi bile gitse doğru yoldur. Mutlak doğru vardır. O da Allah'tır. Allah'ın koyduğu hakikattir. Öyle mi? Eyvallah. Bir insan bakın inandığı halde toplumun hadiselerine yön veremiyorsa hadiselerine maruz kaldığı halde ortaya bir eser koyamıyorsa bir insanı düşünün. Pasif bir durumdaysa o insanda birkaç tane hasreti görürsünüz siz. Ya bilgisi azdır. O yüzden ortaya çıkıp bir şey yapamaz. Ya da kendisine güveni azdır. Fakat bir insan ben topluma yön vereceğim benim bu öğrendiğim fikirleri sadece kendim için değil başkasına da yaşatmam lazım gayesi ve hedefiyle yola çıkarsa muhakkak surette o kişi toplum içerisinde söz sahibi olacak noktaya gelir. Yani insanı faale, faal hale sokmak için çocuklarımıza da bunu öğretmemiz lazım. Toplum içerisinde inandığı şeyi sadece kendisi için değil başkasına da aktarabilecek ve buna herhangi bir şekilde menfi bir taarruz geldiğinde de bu taarruzu e, bir şekilde püskürtebilecek veya kendi inandığı şeyleri savunabilecek şekilde evlatlarımızı yetiştirmezsek muhakkak surette toplumun çirkin zalimane efendim şehvetperest çakları arasında o çocuğun kaybolup gittiğini görürüz. Ya ey Müddessir. Ey örtüsüne bürünmekte ve kendisindeki tecellilerle Allah'tan haya etmekte olan kulum. Bu senin Allah'a yönelik olan tarafındır. Ama Allah Teala senin bu sendeki cevheri ve aşkı inanmayanlara ilan etme zamanının geldiğini sana ifade ediyor. Kum feendir, Davanı savun. Kendin yaşama sadece. Artık o davayı yaşat. Kum fe enzir'in şeyi budur. İnsan bilmediği şeyle karşılaştığı zaman korkacaktır. Buradaki korkutma o. Bilmiyorlar. O kadar uzaklaştılar ki benden. Sen sevilecek bir şey bile anlatsan onlar korkacaklar çünkü. Kum fe enzir. Sen onları anlatmaya başladığın zaman onların korkmasına da hazırlıklı ol. Ama bu şekilde pasif olmaz. Faal ol ey Habibim. Çünkü sana... Benden izin var, irşada izin var, Tebliğe izin var şeklindeki bir beyan etme ve o Rabbe bir. Bu senin kendi kendine çıkıp da kibriyalığın değildir. Sen toplumun içersinde çıkacaksın da bir dava güleceksin, bir davayı tebliğ edeceksin. Bu senin kendini beğenmen değildir. Ve Rabbe kefekeb bir. Bu Allahı tekbirlemen, Allahı ululaman. Allah'ın kibriyalığını ilan etmektir ki işte sen de bunu yap. O mütekebbir olan, kibriya olan senin Rabbindir. Sen onun kibriyalığını anladın. Şimdi sen nasıl bunu anladın da anladığın halde korktuysan, şimdi kum fe emdir. O çekinilecek olan Allah'ı, o unuttukları Allah'ı onlara hatırlat da kendilerine getir. Titret. Tamam mı efendim? ve siyabekefet tahir varruz fehcur ayetten de inşallah eğer şöyle bir 500 600 kişi bunun manasını sorarsa sözümüz olsun onun da tefsirine girmeye çalışırız naklederiz Vahiy tekrar gelmeye başlayınca Resul-i Kıbrıa Efendimizin ruhundaki sıkıntılar dindi iç alemi huzur ve sükûta kavuştu Cenab-ı Hak serapa ahlaki güzellikler ve kemallerle süslemiş olduğu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlik vazifesiyle vazifelendirmekle onu insan nevi içinde en mümtaz ve en seçkin mevkiye çıkarmış oluyordu. Tabi bu vazife bu ayetten inişiyle mi oldu? Hayır. O daha Adem toprak ile su arasındaydı yani daha Türkçesi çamur iken. Daha cismi tesviye edilmemişken o Ülül azim peygamber olarak kulhüvallahu ehadna arasında secdedeydi. Fakat ne oldu? Onda bir kuvve istidad olarak kabiliyet olarak takdiren mevcut olan o kuvve o kudret aşikare cismi Muhammedi'de zuhur etmiş oldu bu ayetlerle. Demek en doğrusu. Peki bununla beraber hemen yakınındakilere İslam'ı, dini, Cenab-ı Hakk'ın birliğini, tevhidi ne yapacaktır? İki cihan Efendimiz Allah'ın bu emrine karşı lebbeyk diyecektir. Ve hemen irşadına ve tebliğine başlayacaktır. Mevzu ilk Müslümanlar, ilk Müslüman olanlar, e, iman şerefiyle evet, Peygamber sallallahu vermiştim. aleyhi ve sellem Efendimiz hemen kendisine gelen bu emirle beraber Allah'ın birliğini, tevhid inancını anlatmak üzere e, harekete geçti. Hemen emrine Cenab-ı Hakk'ın imtisar etti. Tabi burada gözden kaçan bir şey var. Şimdi... Gayet güzel. Biz şimdi din denildiğinde, kalk tebliğ et denildiğinde ne düşünüyoruz? Hemen kendimize soralım. Kalk Cenab-ı Hakk'ın tebliğ et. Cenab-ı Hakk'ı tekbir eyle, birliğini anlat. Veya Rabbeke sekep bir. Allah Teala'nın senin Rabbinin yüceliğini anlat, ulula tekbir et. Fakat biz şimdi bunları okurken dikkat edin. Biz bunları okurken temel bir altyapı var. O altyapının üzerine ha işte Tevhidi anlatacak şimdi diyoruz Gözden kaçan bir şey var Demek ki bu Kırk gün içerisinde ne olduysa Ve ondan evvel ne olduysa Allah'ı anlatabilecek ilme sahip Hazreti Peygamber Allah'ı anlatıyor Kim anlatıyor Kime anlatırsa anlatsın İsterse Cenab-ı Hatice Validemizi anlatsın en yakın anlatsın Nasıl anlatıyor azizim Allah'ın birliğini İlim, semi, basar, kudret, tekvin kelam sıfatlarını Cevbel tek tek bildirmiş mi? Ne anlatıyor? Tevhidi anlatıyor, Allah'ı anlatıyor. Demek ki Allah'a ait olan ilim de kendisinde var. Nasıl denir ki Vahiyle ile beraber peygamber oldu? Kalk Allah'a anlat deseniz. Hiç Allah'ı bilmeyen bir adama. Git hele ben Allah anlat gel deseniz birisine. Allah'ı bilmeyen birisi anlatabilir mi bunu? belki Diyanet İşleri Başkanlığı tayin etsin. Yukarıdan birisinin tayin etmesiyle o kişi ilme mazhar olabilir mi? He demek ki vahyi ilahiyeye Cebrail vasıtasıyla mazhar olan Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa Hazreti Cebrail'in kendisine getirdiği vahyi vahyin kimden geldiğini Hazreti Allah'ı lazım olan ilmi muhakkak surette biliyordu ki, artık kalk da anlat sözüne muhatap oldu. Bu gözden kaçıyor, Eyvallah. kaçmaması lazım. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hira'daki ulvi masariyetle ilahi memuriyetini idrak etmiş ve kutsi risalet vazifesine yüklenmişti. Ancak bu ağır ve büyük vazifenin icapları vardı, onları yerine getirmek lazım geliyordu. Bunun ise içinde bulunduğu cemiyette pek kolay olmayacağı da kendisince muhakkak bilinen bir husustu. O anda Efendimiz tek başına bir tarafta, bütün dünya bir tarafta yer alıyordu. Ve o umum dünyaya Allah'tan aldığı emirleri tebliğ edecekti. Hemen burada yine bir yani maksat, e, ruhen, kalben bir şey yapıyoruz, egzersiz yapıyoruz. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kıymetli Mustafa kardeşim sizin nezdinize de ben kıymetli dinleyicilerimize aktarmış olayım. Hak bir tarafta batıl bir tarafta değildir. Allah bir tarafta şeytan diğer bir tarafta değildir. Bizim İslam inancına göre böyle bir taraf yoktur. Hak vardır ve o kadar. Hakkın karşısındaki zıttı bile değildir batıl. Yani Hakk'a zıtlık noktasında bile batıl hiçbir zaman denk olamaz. O bir tarafta diğer insanlar bir tarafta değildir. Bir tane taraf vardır. Başka taraf yoktur. Hak vardır ve gerisidir. Hiçbir zaman terazinin karşı kefesi değildir. Mesela Hristiyanlık değildir. Hoş Hristiyanlık dediğimiz İsa'cılık manasını kullanıyorum. Yoksa Hz. İsa'ya gelen din de böyle değildi. Şimdileri bozdu. İşte bu kaçıncı, kaç tane geldiyse on altıncısı, on hepsi de o bozukluğu devam ettiriyor. Akıldan, fikirden, dinden, imandan uzak bir şekilde insanları aldatıyorlar da aldatıyorlar. Neyse bahsi diğer Allah istah eylesin şerlerinden emin eylesin her yerin müşterisi var. Nasretin Hoca'ya sormuşlar hoca kıyamet ne zaman kopacak diye o da demiş ki cennette cehennemin müşterisi tamam olunca demiş. Her şeyin bir süresi var. Cenab-ı Hak bizi salihlerden, saidlerden, müminlerden eylesin. Amin. Ve nebilere, sıddıklara, şehitlere, salihlere ilhak eylesin. Diyelim geçelim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. O bir tarafta, karşıdakiler bir tarafta değil. Hak namına seçilmiş bir zat olarak var cemiyette. Diğerleri yok hükmünde. Arz edebiliyor muyum? Terazinin bir kefesi değil. Dedik ki bozulmuş olan sözüm ona isacılık yapanlar ne yapıyorlar? Hani filmlerine falan da bu yansımıştır. Aman işte şey yapalım şeytani kuvvet baskın olmasın filanca gelsin kurtarsın yoksa şeytan hemen galebe çalacak falan. Yok böyle bir şey yani şeytan Allah'ın bir kulu aciz bir kulu ya. Ve aciz kulları saptırmak için var. Gelse ya Allah'a kul saptırmaya gelemez. Şerinden Allah'a sınır. En uzun billahiyle şeytanın raci. bahsi diğer. Hani bunu yapmazsa şeytan sanki hakim olur falan. Hayır, hakim olamaz. Maliken mülk Hazreti Allah'tır. İnsanın karşısında bir şeytan modeli işte. Hazreti Peygamber'in karşısında bir şeytan modeli. Bir karanlık güç, bir kuvvet ona basacak, baskın olacak böyle bir şey yoktur. Hiçbir zaman hakkın karşısında batıl bir terazinin kefesi gibi. Veya onun karşı cephesi gibi Bu tarafta çökme olursa tamamen Hakim olması gibi bir şey mevzu Bahis değildir Batılı Allah yaygın yapan da ba Allah'tır Neden? İmandan yüz çevirenlerin Kalplerinin mühürlemek işi de Hazreti Allah'a aittir Allah çok nazlıdır Allah'ın davası çok nazlıdır Din çok naziktir Hiç kimseye zorla bir şey yaptırmaz Hazreti Allah O her şeyin kudretinin üstünde ve hüvâla şeyin kadir olan Hazreti Allah'tır. Teklif eder. Beğenmiyorsa beğenmezler. Hesabını sorarım. Toptan hepiniz iman etseniz bana bir yararı yok. Toptan hepiniz dinden çıksanız bana bir zararı yok diyen Allah'a inanıyoruz ve tapıyoruz. Mahbudumuz olan Allah böyle bir Allah. Teklif eder ve hiç zorlama yoktur. Kabul etmeyen kendisi helak olur gider. Asla bir taraf olamaz. Arz edebiliyor muyum? Eyvallah. Fakat burada şunu, şunu demek istiyorlar. Yani tek başına, tek olarak tevhid inancını her ne kadar hanif dini olsa bile, Hanif dini olsa bile Hazreti Peygamber bu tevhid inancını Hazreti Adem zamanından kendisine gelinceye kadar olan bütün peygamberlere tebliğ edilen bu tevhid inancını en mükemmel zat olarak kendisinde mündemiç kılan, toplayan Hazreti Allah'a karşı Vazifesini yapmak üzere tekti. En mükemmeldi. En nadide kuluydu. Fakat tekti. Zaten bir şeyin kıymeti nedretindendir derler. Eski bir tabirdir bu. Bir şeyin kıymeti nedretindendir. Nedret ne demek? Nadir olmak. Az bulunduğu için kıymetlidir. Allah Resulü'nün dengi yoktu. Bir tane olduğu için insanlık arasında da, beşer arasında da, o tekti. İnsanlar imana girdiği zaman da yine tek olmak kaydı şartıyla. işin zorluğunun muhakkak surette farkındaydı. Allah Resulü dünyalar durdukça insanlığa nur ve şeref olan vazifesine nereden ve nasıl başlaması gerektiğini de çok iyi hesaplıyordu. Yani hesaplıyordu derken bu hesap kimin hesabı? Hazreti Allah'ın hesabı. Zaten yaptığı tebliğ vazifesinde de hep Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla hareket edecektir işte dediğimizi gözden kaçırmayalım hani biz şimdi bu arada vahiy gelmedi Cenab-ı Hatice'ye bunu tebliğ etti diye vahiy gelmedi diye Allah Resulü bunu hesapladı zannediyoruz fevkalade kıt zekalıktır bu ondan evvelki Allah hakkındaki malumat vahiy ile mi geldi Cebrail ile mi geldi Allah tarafından gelen ilhamat denilen bir hadise var Sadr-ı Muhammed'i yerleştiren bir cevher var. Hesaplıyordu deyince zannediyorlar ki bir strateji uzmanı Hazreti Peygamber. Evet çok büyük bir strateji uzmanı. Sosyal sahada da, dini sahada da, askeri sahada da, ekonomik sahada da, hukuki sahada da. Hiç şüphe yok. Ama bunu bizzat kendisinin hesapladığı gibi bir kanaate sahip olmak ve bu nereden bu kanaate sahip oluyorlar? Biraz ilahiyatçılar işte bu. Hanımına anlat, etrafına anlat, Ebu Bekir'e konuş, Ali'ye konuş diye vahiy gelmediğine göre kendisi düşündü zannediyorlar. Allah Resulü hiçbir zaman kendi nefsinde, kendi nefsiyle baş başa kalan bir zat değil. Bütün bu incelikler, bütün bu hesaplar hepsi ama hepsi feraseti Muhammediye ile, Resulullah Efendimizin ince nazarıyla. Feraset nedir? Allah'ın kalpten göze bahşettiği nurdur. O nurla yapıyordu bunu. Bu iş bu şekilde bakıldığında eğer buna hesap deniliyorsa tamam. Ama bunun haricinde bir hesap aranıyorsa biz buna iştirak etmiyoruz. Durumu evvela en yakını bulunan zevcesi Hazreti Hatice validemize anlattı. Hazreti Hatice ona tereddütsüz sadakat elini uzattı ve ilk Müslüman olma şerefine kavuştu. Çünkü mefhadi beni Adem Hazreti Peygamber. Adem evlatlarının, Adem çocuklarının ve Adem'in iftihar ettiği zat. Hazreti Adem'in ilk tebliğ ettiği Peygamberimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk inananı, ilk yanındaki kimdi? Havva Validemiz. Allah Resulü, beşeriyetin yeniden ayağa kalkması için Adem ile Havva modeli gibi en önce Hazreti Hatice Validemiz anlaşıldı. O hilkatin icabıdır. Bütün ilimler kendisine nasıl mündemiş olmuş, nasıl peygamberlerin özü kendisine toplanmış, bu hali bile buna değildir. Resul-i Ekrem Efendimiz bundan sonra Hazreti Hatice'ye Cebrail aleyhisselamdan öğrendiği şekilde abdest aldırdı ve yine Cebrail aleyhisselamdan öğrendiği surette imam olarak şerefli zevcesine iki rekat namaz kıldırdı. Ne okudu? Efendimizin kıldırdığı bu iki rekat namaz, imam olarak kıldırdığı ilk namazdır ve bir pazartesi gününün sonuna doğru kılınmıştır. Ne okudu? Namazda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne okudu? İki rekat namaz kıldırdı. Cebrail aleyhisselamın talimiyle. Kur'an-ı Kerim'in inen ayetleri değil mi? Belli. Vahiyin kıtağından konuştuk. Ne okudu Hazreti Peygamber? sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz biz dinleyicilerimize çok açı açı anlatmıyormuş sayın Mustafa Eyvallah. yani böyle her, her mevzu açı açı anlatmıyormuş Eyvallah. E bu mevzu da biraz onların üzerinde düşüneceği araştıracağı mevzu olarak kalsın bakalım bizi ne kadar dinliyorlar bunu da bir görelim madem biz burada sohbet ediyoruz dinlendiğimiz zannındayız bakalım ne kadar dinleniyoruz ne kadar dinlenmekteyiz bize dönüşlerle, elektronik postayla, efendim yazdıkları şeylerle bunu bir konuşsunlar. Eyvallah. Tekrar edelim o halde. E, bir mevzuluk. daha tekrar et Resul-i Ekrem Efendimiz bundan sonra Hazreti Hatice'ye Cebrail Aleyhisselam'dan öğrendiği şekilde abdest aldırdı. Ve yine Cebrail Aleyhisselam'dan öğrendiği surette imam olarak şerefli zevcesine iki rekat namaz kıldırdı. O, yalnız bu arada şunu da hemen hatırlatalım. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz Vahiy kendisine gelmeden evvelde, yani Cebrail aleyhisselam kendisine sureta, zahiren gözükmeden evvelde namaz kılıyordu. Hanif dini var dedik ya. Heh. Eyvallah. Evet devam edelim. Efendimizin kıldırdığı bu iki rekat namaz, imam olarak kıldırdığı ilk namazdır ve bir pazartesi gününün sonuna doğru kılınmıştır. Ve ne okudu? Bu namazda ne okudu? Ne okudu? Eyvallah. Hadi bakalım. Bu hali bizlere elektronik postayla e, ya da telefonla e, cevaplayabilirler. Kola, kolajcılığa, kolajcılığa evet. kaç kaçılmasın. Biraz artık bizim gayemiz insanları imtihan etmek değil. Fakat birçok alakasız mevzuyu merak ediyoruz. Hiç kafa yormuyoruz. Hiç yalap çap böyle hiç üzerine düşünmeden, tefekkür etmeden konuşuyoruz. Ondan sonra o yalap çap bilgilerimizle, sağdan soldan aşırma bilgilerimizle, şu iyiydi, şu kötüydü, şu eksikti, şu fazlaydı diye hepimiz ahkam kesmeye kalkıyoruz. Biraz birkaç sayfa, kitap karıştırmak, bize lazım olan, lüzumlu olan şeyleri öğrenmek üzere gayret etmek icap ettiği kanaatindeyim. Kıymetli dinleyicilerimiz, ümit ediyorum ki ne gayeyle, Hangi maksatta bunları söylediğimi biliyorlardır. Maksadım kimseye dencide etmek değil. Fakat bu soruyu istedikleri zaten sorsunlar. Ama kaynak isteriz. Burhan isteriz. Delil isteriz. Falancanın filancanın hayatından bahsetmiyoruz. Allah Resulü hayatından bahsediyoruz. Ve demin ilk bölümde hatırlattığım gibi bir davayı inandığınız bir şeyi savunacak tecavüzlere karşı savunacak bir durumda değilseniz anlatacak kadar bilgi sahibi değilseniz o toplumun menfi mekanizmaları arasında kaybolup gitmeye mahkumsunuz demektir. Ancak bunun üstesinden cehalete atmak, ilimle meşgul olmak, ataletten kurtulup faal olmak, çalışkan olmakla üstesinden gelinir. Sadece bir şeyleri alkışlamakla, takdir etmekle olmaz diye düşünüyorum. Evet. Hazreti Hatice'nin tereddütsüz iman edip Müslüman olması, Resul-i Ekrem Efendimiz'i son derece memnun ettiği gibi şevkini ha, de arttırdı. Afedersiniz. Estağfurullah. Mustafa kardeşim. Şimdi burada dikkat nazarları gerekiyor yine. Bakın imanın alameti namaz. Hani inandık tamam ne yapacağız? Ve Rabbake fekebbir. Allahu Ekber. Namaza nasıl başlarsın? Allahu Ekber diye başlarsın. Allah'ı tekbir ederek başlarsın. وَرَبَّكَ فَكَبِّرٍ Bir manası da bu demek ki. وَرَبَّكَ فَكَبِّرٍ Allah'ı tekbir eyle. Senin Rabbini sen tekbir eyle. Bu aynı zamanda namaz kıl manasını da ihtiva ediyor ki. Bakın o emre tabi olan kişinin ilk yaptığı şey namaz. Namazsız Allah'ın kibriyalığını fiilen kabul etmiş o olmuyor demek ki insan. Allah bizi namazdan mahrum etmesin. Amin. Evet. İlla namaz, illa namaz, illa namaz. Evet. Artık yeryüzünde davasını tasdik ve kabul eden biri vardı. Peygamber Efendimizin İslam'a davet ettiği ikinci insan, yine en yakınlarından biri olan Hazreti Ali'ydi. O, 4-5 yaşından beri Efendimizin terbiyesi altında bulunuyordu ve o eşsiz terbiyenin eseri olarak, ...akranlarına göre feraset ve ahlak bakımından üstün bir seviyedeydi. Hazreti Ali Efendimiz hakkında biraz konuşmak icap ediyor. 4-5 yaşındayken dahi peygamberle beraber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu beraber oluş tabii ki tesadüfi değil. Bir kere amcası Ebu Talip, yani Hazreti Ali'nin babası... Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmamasını yani o zamanki onlara hitap ettiği şekliyle amca oğlu Muhammedül Emin Muhammedül Emin'den ayrılmaması hususunda tembihlemişti Ali'yi. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize Ta'ruflar Aleminden müştak. Aynı Hazreti Hatice gibi Aynı Hazreti Ebubekir Sıddık gibi Aynı Hazreti Ömer gibi Aynı Hazreti Osman gibi Aşere-i Mübeşşere gibi Ashab-ı Kiram gibi Nereden biliyorsun hoca? Sen ruhlar alemini mi gördün? Hayır canım biz ne göreceğiz? Fakat gördüğümüz göreceğimiz Rahmet olarak Bu bile yeter ki Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Saadette şöyle buyurdular Ruhlar aleminde birbiriyle görüşüp Muhabbet edenler bu dünya aleminde de birbirlere görüşüp muhabbet ederler. Demek ki davruklar alemindeyken bu tayin edilmiş. Bilhassa sevenleri kastediyoruz. Sevenler. Allah Resulüne en yakın olan, yani tabiri caizse, o şem'anın, o nurun akseden kıvılcımları gibi yanındaki sahabi ve hemen Ali'si diğer zatları ehlibeyti beyti, ezvacı Mutahharası takdirle tayin edilmiş. Hazreti Ali Efendimiz dünyaya geldiğinde acayip böyle nevi şahsına münhasır, kuvvetli, pençe gibi elleri olan bir zat, çok kuvvetli Hazreti Ali Efendimiz. Hatta bir lakabı şiir ya Arapçası esadullahil galib. Allah galip, Allah'ın galip aslanı, Farsçası şiir yazdan Allah aslanı demek, şiir yazdan. Daha doğar doğmaz ama kundaklamak falan istemişler, öpmek falan istemişler. Böyle eliyle yüzünü kapatmış. Elleri de kuvvetli ve tırnakları da var. Uzanan eli böyle püskürtüyormuş yüzüne. Hiç kimse istemiyor. Haşin bir şekilde. Öyle ona yoruyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki o haşinliğinden bunu yapmıyor. Onun beklediği biri var. Onu kimse bilmiyor. Hazreti Peygamber... Muhammedül Emin sıfatıyla ve ismiyle bilinen amca oğulları hani isadetine gelince neşe içerisinde doğmuş diyor. Çocuğunuz dünyaya gelmiş. Evet diyorlar ama e, ya Muhammed dikkat et. Biraz böyle asabi annesi yaklaşamadı. Daha emzik veremedi. Süt veremedi. Öyle haşin. Hiç kimse yaklaştırmıyor. Kundağına eğilemiyoruz yani Yüzünü Düzünü kapıyor böyle. İnciteceğiz diye de böyle kollarını açmak istemiyoruz. Bakayım diyor ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konulduğu kunduğa daha eğilirken Cenab-ı Ali Efendimiz iki elini yüzünden çekiyor yana. Açıyor ve tebessüm ederek Fahri Alem Efendimizin yüzüne bakıyor. Elini uzatıyor Hazreti Fahri Alem, Kucaklıyor Ali'sini. Bir şey yedi mi diyor. Yemedi ya Muhammed diyorlar mübarek dilini çıkartıyor, onun ağzını sürüyor. Ve o böyle herkese pençe atan, o Ali, radıyallahu anh, Allah Resulü'nün mübarek diline yapışıyor ve emiyor. Dünyada rızık olarak ilk tattığı şey, Hz. Peygamber'in dilidir. Hz. Peygamber'in dilidir. İşte o Ali, radıyallahu anh, şüphesiz veli, o zat, hali sababetinden beri devamlı Allah Resulü'nün yanında himayesinde bulunmak üzere ve tabi bu Ebu Talib'in dikkatinden kaçmıyor. Zaten onun ahir zaman peygamberine peygamber olduğuna dair haberleri de artık aşikar olmaya başlıyor. Ondaki o üstün ahlakı ve beklenilen Muhammed olduğu kanaati onda da hakim olduğundan Ali'yi tembihliyorlar. Hiç ayrılma onun yanından diye. 4-5 yaşında ama belki 10-11 yaşındaki kişinin kuvveti, iradesi ve şeyi var, cüssesi var Hazreti Ali'de. Yani çok dinç. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de hatırlayınız. Kendisinden 5-10 yaş büyük çocuklarla güreş tuttuğunda onları yere seriyordu. Hali sebabetlerinde. Bu böyle e, bazı kullarına Cenabı ı Hakk'ın bahşettiği bir özelliktir. Bunu da geçelim. İşte, o Hazreti Ali Efendimiz'i hatırladıktan sonra belki Cenabı Ali Efendimiz'in Müslüman oluşu bahsini okumak daha isabetli olacak. Hazreti Ali, Keramallahu Veç'a Efendimiz'in e, Müslüman oluşu diye yine bir bahis açmış kitapta, evet, böyle evet, bir evet. koymuşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Hazreti Hatice'den sonra hemen, yanında devamlı bulunan, onun terbiyesine tevdi kılınmış, mürebbisi Hz. Peygamber olan Hz. Ali'ye e, tebliğ mevzu var. İstiyorsanız vakti çok zaten, bundan evvelki bölümlerde çok uzun konuştuk. Biraz daha böyle mesafe alalım katlediğimde. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz'i Hz. Hatice ile namaz kılarken gördü. Hayran hayran seyredip namaz bitince, Nedir bu diye sordu. Resul-i Ekrem, "Ey Ali, bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah'a iman etmeye davet eder. İnsana ne faydası ne de zararı dokunmayan Lat ve Uzay'a tapılmaktan sakındırırım." dedi. Hazreti Ali bu teklif karşısında tatlı çocuk bakışlarını yere dikerek bir an durakladı. Sonra "Benim Şimdiye kadar görmediğim, işitmediğim bir şey bu. Babam Ebu Talibe danışmadan bir şey diyemem diye konuştu. Fakat Resul-i Kibriya Efendimiz henüz davasını açıkça ilan etmek emrini almış değildi. Bu sebeple Hazreti Ali'yi ikaz etti. <Gülüyor> Ey Ali dedi, eğer söylediklerimi yaparsan yap. Yok eğer yapmayacak olursan gördüğünü ve işittiğini gizli tut, kimseye bir şey söyleme. Hazreti Ali bu ikaz üzerine sırrını muhafaza edeceğine söz verdi. O geceyi düşünerek geçirdi. Şafak aydınlığı ile birlikte gönlüne de aydınlık doğdu. Resulullah'ın huzuruna vararak Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım dedi. Ve Müslüman oldu. İlk Müslüman çocuk şerefini kazanan Hazreti Ali o sırada 10 yaşında bulunuyordu. Başka bir eserde de bu hadise takdim ve tehir olarak farklı şekilde söyle Aynı şey esasında fakat bir sıralama olarak şöyle beyan edilir. Sabahleyin Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanına geliyor. Söylediğini kabul ettim. Senin tebliğ ettiğin dini kabul ettim. Sana tabi oldum diyor. Kabul ediyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebessümle ya Ali babana danıştın mı dedi. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ki, hayır danışmadım, düşündüm. Allah beni yaratırken Ebu Talip yani babama mı danıştı? Ben şimdi ona itaat ve ibadet etmek için danışayım diye cevabı o zaman verdi diyor. Eh dünyada ilk tattığı şey Allah Resulü'nün dili olan zattan da, ...böyle bir söz beklenir herhalde... ...Eyvallah... ...Hazreti Ali Efendimiz fevkalade cevval bir zekaya sahip... ...ve söz olarak da... E, ...ömrü boyunca... ...hem onun kılıcının üzerine galip olan olmadığı gibi... ...onun sözünün üzerine galip olan da olmamıştır... ...diliyle... ...söylediği sözlerle... ...hak davasını anlatırken... ...Hazreti Ali Efendimiz'e kimse üstünlük kuramamıştır... ...evet... Tedbir her zaman güzel bir harekettir. Ama bir davanın yeni yeni yayılmaya başladığı sırada çok daha güzeldir. İşte Allah Resulü Hazreti Ali'ye gördüklerini ve işittiklerini şimdilik kimseye anlatmama ve duyurmama ikazında bulunmakla kainatta cari olan tedbir, tedric ve hikmet kanuna riayet ederek bizler içinde bir ölçü veriyordu. Yani ben nasılsa hak davayı şey yapıyorum, Efendim ben her şeyi konuşurum. Bu akıllılık değil. Ben her şeyi anlatırım. Hak canım doğru. Her doğruyu, her hakikati söylemek hakikat değildir. Ve hak değildir. Hakikati tebliğ etmek için bile hakça bir zemin o hakikati kabul edecek bir ortamın olması şarttır. Sözün toprak olacağı yere konuşmayacaksın. Sadi'nin tabiriyle şalgam pazarında altın satmayacaksın. O zaman ve zemini Hz. Allah'ın tayin etmesini bekleyen Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, muhabbetin taşkınlık derecesine gelmesinden herhangi bir şekilde efendim tebliğ vazifesi, umumi olmadan tebliğ edilmesinden etrafındakileri de ne yapıyordu? Sakındırıyor ve ikaz ediyordu. Gerçekten tedbire başvurma Zaman ve mekanın şartlarını göz önünde bulundurarak davasını yayma Allah Resulü'nün tebliğ hayatında mühim bir yer işgal eder. İman safında yer almada Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi Resul-i Ekrem'in oğul edindiği Zeyd bin Harise radıyallahu an takip etti. Hatırlarsınız burada çok uzun uzun anlatmayacağız. Zeyd bin Harise babaları Haris oğullarından babası vesairesi kaybolmuş çocuklarını aradılar ve neticede Mekke-i Mükerreme'de Muhammedül Emin denilen zatın yanında olduğunu duyunca, değil mi? Kıymetli dinleyicilerimiz hemen hatırlayacaklar. Gelip almak istediler. Peygamber Efendimiz de ne yapmıştı? Tercihinde serbesttir. Sizi tercih ederse ne ala. Bizi tercih ederse de ben ona eğitimi için, efendim yetişmesi için, maddi ve manevi rızkı için elimden geleni yapar. Burada efendim her türlü ihtiyacıyla ilgilenirim. Gözünüz arkada kalmasın diye söylemişti ve Zeytbinar ise ne demişti? Ben babacığım müsaadenle bu zattan hep iyilik gördüm. Her türlü ihtiyacımı karşılar buldum ve ondan çok büyük bir terbiye aldım ve ona da muhabbet etmekteyim. Müsaaden olursa ben Muhammed'i tercih ediyorum demişti. Hazreti Peygamber de onun üzerine hepimizi dirşat eden ve onu tercih edenleri ümitlendiren bir sözle ne buyurmuştu? Ben beni tercih edenleri her zaman tercih ederim. Diyerek şereflendirmişti ve bu güzel tablo karşısında babası dahi hani helal olsun deriz ya biz oğlum sana helal olsun feda olsun ben artık rahatım senden de oğlumun hayatından da eminim şeklinde evlatlık olarak Hazreti Peygamber'e bırakılmıştı. İşte Zeyd bin Harise radıyallahu anh de 3. Müslüman olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında hemen yeni başında yerini aldı. Müslüman olduktan sonra Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd'in Nebiye Ekrem Efendimiz'e gönülden bağlılıkları yeniden tazelendi ve güç kazandı. Burada yine bir şey hatırlatmak istiyoruz yeni radyosunu açanlar için. İmana davet etti, İmana davet ettikten sonra onlar mümin oldular. Namaz kılarak Müslüman oldular. Namazı kılmayan, namazı toptan terk eden bir kişi henüz din seçmemiş gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın bir olduğuna inanır, muvahhittir, fakat Müslüman denilir mi? Hayır denilemez. Namaz İslam'ın şartıdır. Şehadet, iman, imanın şartları. Şehadetle beraber İslam'a giriş vardır. İslam'ın alameti nedir? Namazdır. Müslüman oldu. İmanı kabul etti. Zeyd bin Harisa radıyallahu anh da namaz kıldı demektir. Namaza vurgu yapmak için bir başka cihetten buraya temas ediyoruz. Artık Efendimiz'den ayrılmıyor, namaz ve ibadetlerini onunla birlikte ifa ediyorlardı. Evet, zaten söyledi. Hazreti Ali zaman zaman Resul-i Ekrem'le birlikte Kabe'ye gider, orada namaz kılarlardı. Asaptan Afifi Kindi, alışveriş maksadıyla geldiği Mekke'de henüz iman etmemişken Peygamberimiz Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi namaz kılarken görmüştü. Müslüman olduktan sonra o hallerinden gıptayla bahsederek şöyle demiştir. Ben o zaman iman edip de onların dördüncüsü olmayı ne kadar isterdim? Fırsat bir fırsattır deyip namazı, ibadeti tehir etmemek lazım. Muhammed'i Nur'la tanıştıktan sonra hemen o Nura teslim olmak lazım. Biz burada siyer dersi okuyoruz. Maksadımız tarihi bazı hadiseleri... Aydınlatmak, tekrar hatırlatmak değil. Bu da lazım ama çünkü geçmiş şuuru olmayan kişinin gelecek idraki de olmaz. Şuurlanamaz. İnsan tarihsiz olamaz. Tarihsiz insanlar, talihsiz insanlardır. Hayvan hükmündedir. Hayvanların tarihi yoktur. Tarih şuuru yoktur hayvanda. Tarih şuuru insanda vardır. Bu siyer-i nebiden, biraz böyle afaki, biraz enfüsi, tefsir gibi olacak ama ne anlıyoruz? Ben onları gördüğüm halde tehir ettim. E şimdi kılıyorum namaz ama bak o zaman kılsaydım ve imanesiydim dördüncü Müslüman olma şerefini erecektim. Sözü bize neyi hatırlatıyor? Ey şu anda Hazreti Peygamber muhabbetini taşıyan kişi tehir etme ileriye. Sen ileride namaz kılarsın, ileride hac edersin. İleride oruç tutarsın ama geçmiş namaz geçti. Geçmiş oruç geçti. Bak bu senenin orucu geçti. Bir dahaki seneye oruç tutarsın. O o senenin orucu. Bu seneki bak gitti. Ey Muhammedi Nur'la tanışanlar ibadet ve taatınızı tehir etmeyiniz. Aldığınız, tattığınız bu zevki hemen ifa edecek şekilde amel ediniz. Zira işte sahabeyi kiramın o şerefli zatların bile zamanında bazı şeyleri yap, yapamadıklarına dövünmelerini, üzülmelerini düşünün de, siz vaktinizi nakde çevirin, mahrumiyet çekmeyin diye bu satırları dinlemek herhalde en uygun olanı olacaktır. Eyvallah. Peygamber Efendimiz davasını henüz umuma açıklamamış olmasına rağmen, müşrikler onların Kabe'de namaz kılmalarından yaptıkları ibadetten farklı bir ibadet yapılmasından pek hoşlanmıyorlardı. Bu sebeple bir müddet sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile namazlarını kırlarda, vadilerde eda etmeyi daha uygun buldular. Resul-i Ekrem'i bir gölge gibi takip eden, yalnız bırakmayan Hazreti Ali'nin bu hali, anne ve babasının endişe ve telaşına sebep oldu. Bilhassa anne Fatıma Hatun fazlasıyla korkuya kapıldı. Kocasına, Dikkat et. Oğlun Muhammed ile çok dolaşıyormuş. Sakın ona bir şeyler olmasın dedi. Şimdi. Mustafa Gönlüm bu bahsi bir dahaki derse bırakmayı uygun görüyor. Evet. Neden? Çünkü burada zamanımızın bazı yersiz telaşlarına da dikkat çekmemiz icap edecek. Fakat biz bunlara dikkat çekmeye çalışırken de tükenecek, gidecek. İstiyorsanız... Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Hazreti Peygamberle kıldığı bu namaz ve onun yanından hiç ayrılmayışı bahsiyle biz şimdiki sohbetimize ara verelim. Eyvallah. Bir dahaki haftaya ölmez sağ kalırsak devam edelim. Cenab-ı Hak mağfiret günleri gelmiş olan şu Ramazan'ı mağfiret nişanının mağfiretine, rahmetine, cehennem azabından azat olmaklık müjdesine bizleri nail eylesin. Hallerimizi iyi hale tahvil eylesin. Gafletle de olsa, eksik de olsa, kusurlu da olsa, Cenab-ı Hak yaptığımız bütün amelleri, mükemmel ameller safına ilhak ederek kabul eylesin. Amin. Bizleri, biz aciz ve naciz kullarını, zayıf kullarını, dünyada ve ahirette mesut ve bahtiyar eylesin. Ve salli ala eşrefi ve esadi ve ekmeli Cemi'il enbiya ibn-i mürsedin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin.